Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün e, Doktor Elattin Ali'nin ilham verici hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından yola çıkarak e, güçlü bir hayat dersine dalıyoruz. Evet çok ilginç bir metafor aslında. Aynen ilk bakışta basit gibi duruyor ama hani üzerine kafa yorunca çok şey anlatıyor. Havuç yumurta ve kahve hikayesi. Şöyle bir sahne canlandıralım. Hayatın yükü altında ezildiğini hisseden bir genç kız var. Hı hı. Artık dayanamayacak gibi. Ve onun Bilge, aşçı babası mutfakta. Baba kızına zorluklarla başa çıkmanın farklı yolları olduğunu göstermek istiyor değil mi? Evet, tam olarak bu. Bir deneyle aslında. İşte bizim de amacımız bu hikaye üzerinden e, kendi tepkilerimizi anlamak. Belki de değiştirmek için bir kapı aralamak. Yani zorluklar, o meşhur kaynar su metaforu karşısında ne yapıyoruz? Havuç muyunuz, yumurta mı yoksa kahve mi? Hadi bakalım açalım bu konuya biraz. Hikaye şöyle başlıyor. Baba üç ayrı tencere alıyor, suyla doldurup kaynatıyor. Evet. Sular fokurdamaya başlayınca birincisine bir havuç atıyor. Sert, diri bir havuç. Tamam. İkincisine hani o bildiğimiz dışı kırılgan yumurtayı bırakıyor. Üçüncüsüne de öğütülmüş kahve çekirdekleri koyuyor. O mis gibi kokanlardan. Ve sonra bekliyorlar değil mi? Sessizlik içinde. Aynen. Bir süre bekliyorlar. Sonra baba ocaktan alıyor tencereleri. Kızını çağırıyor. Gel bakalım diyor. Gözlem zamanı. Önce havuç. Başta o kadar sertti ki dimdik duruyordu. Ama şimdi... Yumuşamış, ezilmiş. Yani e, bütün direncini kaybetmiş. Evet. Pörsümüş adeta. Sonra yumurta. Dış kabuğu aynı duruyor belki ama içi... içi bambaşka. O akışkan kısım gitmiş, yerine katı, sert bir yapı gelmiş. Kaynar su onu içten içe katılaştırmış. Ama kahve? Kahve çok ilginç. Kesinlikle. Kahve suya boyun eğmemiş. Tam tersi olmuş, suyu değiştirmiş. Nasıl yani? Su artık sadece sıcak su değil, mis gibi kokan, lezzetli, yepyeni bir şeye dönüşmüş. Kahve suyu kendine benzetmiş. Ortaya bambaşka bir şey çıkmış. Vay canına! Metafor burada başlıyor sanırım. İşte tam burada. Büyüleyici olan da bu zaten. O kaynar su, hani hepimizin karşılaştığı zorluklar, sıkıntılar, ters giden durumlar. İşte onları temsil ediyor. Aynı zorluk, yani aynı kaynar su? Evet, ama üç farklı sonuç. Havuç, yumurta, kahve. Bu üç nesnenin tepkisi insanların zorluklar karşısındaki farklı kavırlarını gösteriyor aslında. O zaman havuç gibi olmak... Şey mi demek? Başta güçlü görünsek de zorluklar bizi yıpratınca pes etmek, zayıflamak… Aynen öyle. Gücünü yitirmek, direncini kaybetmek. Peki ya yumurta? Yumurta. Dışı aynı ama içi sertleşiyor dedin. Yani zorluklar bizi katılaştırabilir mi? Belki kalbimizi. Kesinlikle. Belki daha şüpheci, daha kırılgan ama aynı zamanda daha sert, affetmez. Hani o başlangıçtaki hassasiyet kayboluyor, içten içe bir katılık oluşuyor. Belki öfke, belki bir güvensizlik. Anladım. Peki kahve? O bambaşka bir hikaye anlatıyor gibi. İşte en ilham verici kısım bu. Kahve olmak. Kahve o zorluğu yani kaynar suyu alıyor ve onu dönüştürüyor. Kendi özünü katıyor. Ortaya daha iyi, daha değerli bir şey çıkarıyor. Yani zorluk sayesinde büyümek mi? Tam olarak bu. Zorluğu bir engel değil, bir fırsat gibi görmek. Kendini aşmak, gelişmek ve hatta etrafına o içinde bulunduğun duruma bile değer katmak. Suyu kahveye çevirmek gibi. Bu e, çok güçlü bir yaklaşım. O zaman hepimizin kendine forması gereken soru şu. Sen... Evet, dinleyen sen. Hayatın sana sunduğu o kaynar suyla karşılaştığında hangisine daha çok benziyorsun? Hmm, güçlü başlayıp sonra yumuşayan, gücünü yitiren havuç mu? Yoksa dışı aynı kalsa da yaşadıklarından dolayı içi sertleşen, katılaşan yumurta mı? Ya da... O zorlu durumu alıp... Onu bambaşka daha iyi bir şeye dönüştüren kahve mi? İşte bu sorular müthiş bir öz farkındalık egzersizi sunuyor bize. Kendi tepkilerimizi fark etmek. Ve unutmayalım kaynağın da dediği gibi tepkimizi seçme gücüne sahibiz. Belki her zaman kolay değil ama… Ama mümkün. Aynen öyle, mümkün. Peki, bu hikayeden ne gibi dersler çıkarabiliriz? Şöyle bir toparlayalım istersen. Harika olur. Birincisi, dayanıklılık ve uyum. Yani zorluklar olacak bu kesin. Önemli olan ne erimek ne de katılaşmak. Uyum sağlamak ve o süreçte belki daha da güçlenmek. İkincisi dönüşümün gücü dedik. Kahve gibi olmak. Evet zorlukları büyüme ve olumlu değişim için bir yakıt gibi kullanmak. Üçüncüsü öz farkındalık. Yani ben genelde nasıl tepki veriyorum sorusunu sormak. Havuç muyum yumurta mıyım ne zaman hangisi oluyorum? Bu da dördüncü maddeye bağlıyor sanki, zorluklarda büyüme fırsatı aramak. Kesinlikle. En zor anda bile bir öğrenme, bir gelişme potansiyeli olduğunu görmek. Bu iyimser bir bakış açısı aslında. Ve son olarak, belki de en önemlisi. Tepkiyi seçme gücü. Biz koşulların esiri değiliz. O kaynar suyun içinde ne olacağımıza biz karar verebiliriz. Havuç mu, yumurta mı, kahve mi? Seçim bizim. Harika bir özet oldu yani kısacası hayatın kaynar suları kaçınılmaz. Ama o suya nasıl tepki vereceğimiz işte o bizim elimizde. Bu basit hikaye bize sadece ayakta kalmak değil aynı zamanda gelişmek, dönüşmek ve hatta durumu daha iyi hale getirmek gibi bir potansiyelimiz olduğunu hatırlatıyor. O zaman bu derinlemesini incelemenin sonunda sana şu soruyu bırakalım. Şu anki tepkilerin belki havuç veya yumurta gibi olabilir sorun değil ama gelecekteki zorluklar karşısında biraz daha kahve gibi olmak için yani o durumu dönüştürmek için Bugün atabileceğin bilinçli, belki küçücük bir adım ne olabilir? Evet, o ilk adım. Aynen, o ilk adım ne olabilir? Üzerine düşünmeye değer.